Kıymetli arkadaşlar dinleyenleri, Profesör Doktor Ethem Cevijol hocamızla birlikte bir Gariplerin Kitabı programında da beraberiz. Hepiniz öncelikle saygı sevgi muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocam esat herbili hazretlerinin bu eserlerinden bahsediyorduk. Daha önceki programlarımızda bu hadis şerhi olan hadis tercümesi ve şerhi olan Kencili İrfan isimli eserinden bahsettik. Bu mektuplarının toplandığı mektubatından. bahsetmiştik. Şimdi yine çok önemli bir eser. Yani hatta Fuzuli'nin bir eseriyle, edebiyatıyla bile kıyaslanabilecek türde bir eseri olan divanından bahsedebilir misiniz? yani? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i. Efendim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 Yani bu şiirlerin toplandığı kitaba divan diyoruz müretteb divan, bir de gayr müretteb evet, divan. Evet. Bu şekilde evet. eski usul e, kasideler, gazeller, rubayiler, efendim söyleyim kıtalar, murabba muamma e, şeklinde ardarda getirilmek suretiyle oluşturulan manzumeler e, kitabına divan deniliyor. Evet. Eselü bâzilerinde böyle bir divanı var ve şiir yönü çok güçlü. Yani gerçekten.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 Bakın peygamberimize mevlit yazılıyor. Hazreti Fatıma'ya da mevlit yazmış. Esad efendi yani ben duyduğuma göre Erbil'deki dergahta e, bu e, Muharrem dolayısıyla Mevlid-i Fatıma'nın okunduğu evet. şeklinde e, böyle bir kulama çalınmıştı. Olsa da okusak keşke. Yani elimizde o farça, o şeyi yani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 burada Estadeli Hazretleri Hazreti Fatıma Mevlidi olarak şöyle başlıyor evvel Allah adın zikredelim fikredip eltafına şükredelim her kim Allah dese elbet şad olur şüphesiz viranesi abad olur zikre hakkı hasreden efkarını Halik asan eyleye her karını evvela namı hodaya da شکرگیان فکر التافش میکنیم. ایه ب. ایه ب. ایه ب. ایه ب. ایه ب. bir ب. ایه ب. ایه ب. ایه ب. ایه ب. ایه ب. ایه ب. ایه İnşallah. ایه ب. ایه ب. ایه ب. ایه ب. ایه ب. ایه ب. ایه ب. ایه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 Evet. bunu söylerseniz karşıdakinin de size sevgisi artar yalancıklan bile seni seviyorum deseniz o bile tesir ediyor sevgi sihirli bir söz i̇mam Gazali ölmüş aradan bin sene zaman geçmiş 900 yüz sene bir zaman geçmiş acaba benim dediğimi duyuyor mu? evet ruhaniyette zaman mekan yoktur ve İmam-ı Gazali'yi seviyorum İmam-ı Gazali'yi seviyorum i̇mam Gazali Gazali'yi seviyorum Hangi Allah dostuna? Seslenirseniz seslenin. az peygamberlere seslenin, peygamberimize seslenin. Selamlar ulaşır, sevgiler ulaşır. Arada bir engel yoktur. Tabi biz sevginin hep böyle dar sınırlarda olduğu için seni seviyorum kelimesini kullandığınız zaman hemen batıdaki anlamıyla yanlış bir mecraya dönüştürülebiliyor.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 birkaç gün içinde kaynaklardan akan sular tükenmiş ama dağda yaşayan adam bundan etkilenmemiş çünkü suyunu depolamış, tedbirini almış bir süre sonra şehirdekilerin tekrar suya kavuştuklarını duymuş ve şehirler o yeni su şehirler şehirde yaşayanlar o yeni sudan içmeye başlamış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 Burası teke otel değil şeklinde bir menkıbeden bahsediliyor. Bundan bahsedebilir misiniz? Bunu anlatabilir misiniz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 15 gün tekede kalmış. Tabii Danimarkalı Karlvet bir bilim adamı. En son tekeden ayrılırken tabii 15 gün kaldı, yedi, işti falan. Tabii Avrupa mantığı. Terjemman vasıtasıyla.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 Bizim burası bir otel değil, tekke diyor. Otelde parayla kalınır, Tekke de parayla kılınmaz. Ve bu teklifi hemen reddediyor. Daha sonra aradaki tercüman esad Hazretleri'ni iknaya çalışıyor. Efendim, siz kendinizi almıyorsunuz. Burada fakirler var. Onlara sadaka olarak da alacak. Israr edince Esad Erbil Hazretleri diyor ki, biz bu parayı alırsak, tekkenin bir otelden farkı kalmayacaktır. Yani teki otelleşir der, biz otel işletmiyoruz der. Teki ayrı bir yer, otel ayrı bir yer. Otel da alırdık diyor. Parayla maneviyat bir arada olur mu? Bir arada olursa maneviyat kalır mı? Yani.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 allah Teala kabul ediyor ve hasta iyileşiyor. Bir gün şifa göklerden iner indi Mevla'dan dua et uzak kalma zikr-ü hüdadan Bismillahirrahmanirrahim asarlı zade Hilmi Efendi böyle çankırda yaşamış böyle dini zayıf insanların çoğunu roman vatandaşlar özellikle çok ilişki içerilermiş galiba namaza pek yaklaşmadılarmış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 Böyle eli ayağı tutmayan yaşlı, ihtiyar bir adamı felçli getiriyorlar. İşte zikir salonunun ortasına koyuyorlar. Efendim, doktorlar ömrü kesti, iyileşmesi mümkün değil dediler. En son kapışsız kaldınız. Başka yok. Buyurun, dua edin. Ne yapacaksanız yapın.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 Bende bir gücüm yok ya Rabbi. Ama bunlar beni Allah'a açılan bir kapı olarak gördükleri için onun hürmetine, bu inançlarının, bu hüsnü zanların hürmetine bunların bu isteğini kabul et, bu hastayı iyilesin. Yoksa bende hiçbir şey yok ya Rabbi. az makbul bir insan değilim diyor. Ama bir inanarak gelmişler diyor. Yüzümü kara çıkarmaya ya Rabbi diyor. böyle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 çağır davet edersen dua edersen Allahu Teala "Ud'uni estecib lekum." Beni çağırın, ben gelirim diyor. Eğer Allah icabet etmiyorsa seni çağırmasını bilmiyorsun demektir. Umredeydik geçen sene aynı burada olduğu gibi öylesine ki bir kadın kucağında çocuk gibi öyle bir ses tonu var ki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 Ben de bu güzel sohbeti bölmek istemedim hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Tamam. Hoşçakalın efendim.